أعوذ بالله من الشيخان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Rab ziyaretni ilimle ve fehmen ve alhakkni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi shay'un fil ardi ve la fis alim. Değerli kardeşlerim. Siyer dersimizden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. En son Mekke'nin imarı ile ilgili konuda kalmış idik. Mekke'nin ilk imarı nasıl oldu? Nasıl başladı? Kimler tarafından başlatıldı? Sesi fazla mı Ömer Hocam? Ya Efekt mi? Fazla. Evet. Efekt olabilir, fazla. Bunlarla ilgili bir giriş yapmış idik. Bugün de kitabımızdan bu konuyu takip edeceğiz. Ve amirat Mekke'de bihacer ummu bihacer ummu İsmail Mekke İsmail'in annesi Hacer tarafından kurulmuştur. İbrahim'in e, hanımı İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hacer, yani yine İsmail Peygamber'in de aynı zamanda annesi e, Hacer tarafından kurulmuştur. İlk defa. Thumb binuzul rafqa al jurhumiyeh. Ardından da Cürhüm kabilesinin Yemenli Cürhüm kabilesinin yerleşmesiyle de e, Mekke ikinci kez kurulmuş oluyor. Yani aslında Cürhüm oğullarının gelmesiyle Mekke yerleşilen bir e, köy haline alıyor. Ve Kebra İsmailu وَأَصْبَحَ أَهْلًا لِأَنْ يَسْعَى وَيَعْمَلَى وَلَوْ بِي رَعْيٍ مَاشِيَهْ وَصَيْدِ الضَّبَ وَالْطُّيُونَ Derken İbrahim'in oğlu İsmail büyüyor ve koyun, keçi gütmeye başlıyor. Diğer zamanlarında da Okunu almak suretiyle av yapıyor. Bu şekilde geçimini sağlıyor. Annesinin geçimini, kendisinin geçimini çobanlıkla, yani kendi sahibi olduğu koyunları gütmekle, aynı zamanda ava gitmekle sağlıyor. وَجَاءِ اِبْرَاهِمُ يَتَعَهَّدُوا تَرِكَتَهُ إِسْمَعِيلٌ إِسْمَعِيلَ İbrahim Aleyhisselam zaman zaman da Şam'dan Mekke'ye gelmek suretiyle oğlu İsmail'i ve hanımı Hacer'i kontrol ediyor. Durumlarını öğrenmek, onların hakkında kalbinin mutmain olması için onları arada gelerek ziyaret ediyor. و اوحى اليه الرب تعالى Bu ziyaretlerden birinde uyurken İbrahim Aleyhisselam'a Allah bir rüya gösteriyor. Rüyâ-i enbiyâ Bilindiği gibi enbiyaların, peygamberlerin rüyası vahidir. Vahidir, vah, vahiy ölçüsündedir. yani. Peygamberler şeytani boş rüya görmezler Bu rüyasında en ezbah İsmaila kurbanen en ezbah İsmaila kurbanen lena Allah diyor ki İsmail'i bize kurban olarak kesiyor İbrahim'e Oğul İsmail'i kurban olarak kes bizim için kes. Wastişara İbrahimu İsmaila fi zâlike kâilen. Bu durumu İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile istişare ediyor. Şöyle diyerek: Inni ara fi'l-menami enni azbahuk fenzur mâdâ tera. Bu ayette Kur'an'da geçmektedir. Muhakkak ki ya İsmail Rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Sen bir bak, senin düşüncen nedir? Sen ne görüyorsun? Ne düşünüyorsun? Bir bak. Fe acaba İsmailu Cevap olarak da oğlu İsmail şöyle seslendi babasına: Ef'al ma tu'mar? Setaj doni inşa Allahu min sana emredileni yap ey baba. İnşallah beni sabırlı bulacaksın. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sana itiraz etmeyeceğim. Beni boğazlamış olsan da. Evet. Madem ki bu Allah'ın emri. Madem ki bunu sen rüyanda gördün. Bir peygambersin. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Demek ki bunu sana Allah emrediyor. Hepimiz Allah'ınız, Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediğini yap. Ben sana itiraz etmeyeceğim. Beni sabrdenlerden bulacaksın, ey baba, ey babacığım diyor. O aradı İbrahimu, tenfide amrı Rabbihı, fahrj İsmailu, veldehu, veldehu ila minen. Daha sonra aralarında anlaşıyorlar İbrahim oğlu İsmail ile birlikte bu boğazlamayı gerçekleştirecek olacakları bir yere gidiyorlar Mina bugün hacılarımızın kaldığı yer mebit yaptığı, gecelediği aşağı yukarı her hacının dört gün civarında, beş gün civarında kaldığı bir yer olan Mina bölgesine e, gidiyorlar. Bu şeytan taşlama e, diye bildiğimiz taşlanan yerler orası, oralar Mina'dır. Cemarat denir oraya. Cemre yani küçük çakıl taşı demek yani taş atılan yer manasında. Bu bölgeye gidiyorlar. Hacıların şeytana taş attığı yerler. Ha Burada e, tem, neyi temsil ediyoruz hacılar olarak bizler? Orada şeytan İsmail'e görünüyor. Baban seni boğazlamaya gidiyor. Deli misin gitme diye ona vesvese veriyor. O da Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Bu Allah'ın emridir. Ben Allah'a ve Peygamber olan babama itaat edeceğim diyor, onu taşlıyor. Şeytanın kendisini, bedenini taşlıyor, aynı zamanda onun vesvesesini reddediyor. Burada bizim alacak olduğumuz çok önemli mesajlar var. Nefsimize gelen şeytani vesveseleri taşlamamız lazım, ondan uzaklaşmamız lazım. Evet, durum ne kadar zor olursa olsun şeytanın vesvesesini kabul etmemek lazım, reddetmek lazım. Şeytanın vesvesesini taşlarsak o zaman imtihanı kazanırız. Onu taşlamadan, onun vesveselerine kulak vererek Allah'ın rızasına ulaşmak mümkün değil. Çünkü şeytan bize daima kötülüğü emreder. Evet. وَلَمَّا تَلَّهُ لِلْجَب۪ينِ ve mediyetu ne zaman ki elindeki bıçakla onun boynuna bıçağı sürdü قبل الإجهاض عليه ناداه ربه bu bıçak kesme ameliyesine daha başlamadan daha kesemeden bir ses duyuyor İbrahim Aleyhisselam. Rabbi ona nida ediyor. Allah Azze ve Celle. Ey İbrahim! Kad saddaktar ruya. Ey İbrahim! Rüyanda gördüğün emri gerçekleştirdin. Dur! Tamam. Rüyada görmüş olduğun emri gerçekleştirdin. Rüyanda almış olduğun emre itaat ettin, sadakat gösterdin. Dur. Önemli olan senin bu kulluk e, fiilini göstermendi ve sen bunu gösterdin. Bu yeterli. Ve fedahu bil zebhin azim. Allah ona çok büyük bir e, kurbanlık gönderdi. ''Ey bir kepşin emlehin kebîr'' Büyükçe bir koç idi bu. ''Fetereke l veled'' Onu görünce, bu sesi duyunca İbrahim oğlunu bıraktı. ''Ve zebehe l-kepşe'' Koçu boğazladı. ''Ve faze bir rıda veled'' Ve bu şekilde... Hem Allah'ın rızasını kazandı Hem oğlunu kazandı Hem de Kendi mutluluğunu kazanmış oldu Evet Bu kıssadan alacak olduğumuz Bazı ibretler var Bu ibretleri Müellifimiz Ebu Bekir El Cabir El Cezayir'i Medine'de Mescidi i Nebevi'nin hatiplerinden vaizlerinden olan bu kişi, alim kişi diyor ki bu kıstadan şu ibretleri almamız lazım diyor. İnne fi sabrı Hâcera ala dadhi veldihâ ve sabr İsmail ve sabr İsmail. Ala zebhi nefsihi Le âyetun ala Alâ Tîbil ummi ve veledihâ Diyor ki Muhakkak Hacer'in Oğlunun Boğazlanması karşı, Karşılığında Sabretmesi Bu olayı biliyordu Ama sabretti Hacer Oğlunun boğazlanmasına muhafakat etti Allah'ın emri ise ben dedi buna sabredeceğim. Onun bu sabrı yine oğlunun babasına karşı itaati ve sabrı bunlar herkesi gerçekten çok büyük delillerdir. İmani göstergelerdir. Nurani göstergelerdir. Kulluğun göstergeleridir. İtaatın göstergesidir. Allah'a teslimiyetin göstergesidir. Çok büyük bir imtihan. Bugün Allahu Teala bir insana seslense benim rızam için falan yerde şu işi yap dese ve o iş yapmak muhakkak ölümle sonuçlanacak bir iş olsa. Kaçımız bu işe rıza gösteririz? Allah'ın emri olduğu halde Kaçımız kendimizi Allah'a feda edebiliriz? Allah'ım sen çok zor, çok büyük bir iş istedin benden yarabbim. Ben bunu yapamam ya Rabbi deriz. Değil mi? Ama İbrahim oğlunu boğazlamak gibi zor bir işi kabul etti. Oğlu İsmail kendisini feda etmek gibi zor bir işe it. Efendim rıza gösterdi. Annesi Hacer Böyle bir olaya Allah'ın emri olduğum için rıza gösterdi. Demek ki emir büyük yerden olunca sabır gerekli, itaat gerekli. O yüzden bazı bölgelerimizde cenazelerde bir laf söylenir, söz söylenir teskin amacıyla. Emir Allah'ın, Emir Allah'ın denir. Bilmiyorum buralarda var mı? Emir Allah'ın, Emir Allah'ın. Allah'tan geldi emir yani. Sabret ey cenazesi olan kişi. Ölüm Allah'ın emri. Sabret diyor yani. Emir Allah'ın diyor yani. hiçbir şey yok. Emir Allah'ınsa sana düşen sabır sabırdır. Emir Allah'tan geldiyse sana düşen itaattır Sabret. Güzel bir söz. Emir Allah'ın. Emir Allah'ım Yani inna lillahi ve inna ilahi raciun. Muhakkak ki biz Allah'tan geldik. Biz Allah'ınız. Allah'ın mülküyüz. Allah'ın kulunuz, dönüşümüz Allah'adır, dönüşümüz O'nadır. O zaman dönüş yaparken de korkmamak lazım. Allah'a dönerken de üzülmemek lazım. Allah'a dönen insanları gördüğümüz zaman da üzülmememiz lazım. Evet, babamızı kaybediyoruz. Yani kayıp değil, bu Allah'a gönderiyoruz. Allah'ın rahmetine, merhametine sunuyoruz. Annemizi kaybediyoruz. Yakınlarımızı, ciğer parelerimizi, çok sevdiğimiz eşimizi icabında Allah'a yolcu ediyoruz. Bunu yaparken elbette bir üzüntü olabilir. Ancak Müslüman ölümün de Allah'ın emri olduğunu bildiği zaman sabreder, çıldırmaz. Ülkemizde cenazelerde başını saçını yonan, isyani laflar söyleyen, Öyle insanlar var ki, ben öyle cenazelerde bulundum, bir tane yeni evli bayan, kocası ölmüş idi, yani boğulmuştu denizde. Şöyle, yani alt aylık bir evliydi. Allah'ım sen eşimi benden niye aldın diyor. Ben onu çok seviyordum diyor. Sen eğer ölüm senin emrinse bu emir hiç doğru olmadı diyor. Ben onu çok seviyordum diyor. Sevdiğimi aldın diyor. Elimden sevdiğimi aldın diyor. Kıskandın mı Allah'ım diyor haşa. Öyle söylüyor. Yahu sus etme sen neler söylüyorsun. Öyle söylüyor. Yani bu imanın zayıflığını gösterir. Halbuki şöyle diyebilirdi. Allah'ım sen benden daha çok sevdin de aldın. Senin sevgin daha fazlaymış da diyebilirdin. Ama ters. İmanı zayıf. O yüzden yakapayçağı yırtanlar, saç baş yonanlar, efendim yakını sevdiği öldü diye kendini öldürenler, kendini bir yerlerden atanlar, kendinden geçenler, yuvarlananlar, ağzından isyani ve küfrî laflar çıkanlar çok, çok yanlış. Çok yanlış. Ben bazı Arap ülkelerinde cenazelere gittim. Bu evde cenaze mi var, yoksa normalde Ufak bir ziyaret mi var? Hiç anlayamadım. Hiç. Ne bağırtı, ne çağırtı, ne bir kadın sesi, ne bir çığlık. Hiçbir şey yok. Adamın babası ölmüş. Bir sürü oğlu var. Gidiyorsunuz. Selamun aleyküm. Başınız sağ olsun. İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn diyorsunuz. O da sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Diyorlar. Hüzün yüzlerinde, hüzün. Bazılarının gözünde yaşlar var. Ama ne bir bağırtı, ne bir çağırtı, ne bir böğürtü, ne bir hırçınlık, ne bir çığlık, ne bir çılgınlık hiç yok. Özellikle kadın kesimi, hani çok zayıftır bu konuda, bağırır çağırır, erkek demez, kalabalık demez, utanmaz, acısı var çünkü. Basıp bağırır. Ama o memleketlerde gerçekten acısı ne kadar büyük olursa olsun Allah korkusu fazla olduğundan kadının sesi e, gitmesin erkeğe, ulaşmasın kadının sesi erkeğe diye susuyorlar. Ses yok. Bir kenarında, evin bir köşesinde ağlıyor evet ama sessiz. O kadın öyle. Ama erkekler tabi o kadar değil. Ama o kadınlar hiç erkeğe görünmezler. Kesinlikle. Bir sesini dahi duyamazsın. Ortalıkta gezdiğini, saç baş yolluğunu, feryadı figan ettiğini asla göremezsin. Bunların hepsi İslam'da yasaklanmış şeylerdir. Ölüye feryadı figan etmek, ağıt yapmak, saç baş yolmak yüze vurmak, dize vurmak, göğüse vurmak bu dinimizce yasaklanmıştır. Çünkü ölüm Allah'ın emridir. Allah'ın emrini kabul etmek bize düşer. Allah'ın emrini sabırla karşılamak Müslümana düşer. İman eden insana düşer. Yapsam bunu ahirete gönderdin. Yok olmadı ya bu. İnşallah sen de bir gün öleceksin. Kavuşacaksın Allah'ın izniyle. Nedir yani böyle? Aşırı feryadı fiyan. Bizi keme bıraktığında şöyle oldu böyle. Efendim Allah'a bıraktım. Allah yok mu? Karıncanın Rabbi yok mu? Karıncayı doyuruyor, kuşları doyuruyor, karıncaları, kuşları, börtü böceği, denizin altındaki balıkları, göremediğimiz canlıları, o büyük balinaları, havadaki kuşları doyuruyor. Gecenin karanlığında gezen cinleri doyuruyor. Her şeyin razıki Allah. Azze ve Celle. Öyleyse niye yani korkuyor bazı bayanlar. Eşim öldü artık tamam hayat bitti. Bundan sonra ben yaşayamam. Muhtaç olurum. Bu işlerimizi kim yapacak? Hep bu şekilde endişeler. Halbuki Allah kimi bir çare bıraktı? Kimi yalnız bıraktı? Kimi açıkta bıraktı? Yeter ki az bir gayret, az bir sabır. Allah iman, imanımızı deniyor. O anda sağlam tulum şişse de kaçılmıyor bir şey. Ama tulum zayıfsa şişirdikçe başlıyor oradan buradan hava kaçırmaya olmuyor. O zaman atıyorsun diyorsun bu tulum iyi değil. Kaçırıyor. Sağlam olmak lazım. Sabır göstermek lazım. Ardından kolaylıklar gelecektir Allah'ın izniyle. Evet. Buradan bu kıssadan bunu anlıyoruz. Hacer'in sabrı, İsmail'in sabrı ve İbrahim Aleyhisselam'ın sabrı. Evet. Ee, yine İnne tuyubete'l usulü tentakilu ila'l furu. Diyor ki müellifimiz İnsanın kökündeki asalet onun fer'ine, zürriyetine yansır diyor. Kökteki asalet dala yansır diyor. Kök asılsa, kuvvetliyse dal iyidir, yeşil olur. Kök çürükse dal yukarıdan kurmaya başlar. Esasen o nereden kaynaklanıyor? Kökten kaynaklanıyor. Kök, kök çürük. Kök sağlam, dal sağlam o yüzden zannediyoruz ki bu ağaç niye kurudu? Yukarıdan acaba zehirli bir şey mi oldu vesaire? Halbuki kökten kaynaklanıyor. Oradan vitamin alamayınca oradan kuruma meydana geliyor. İnsanların sülalelerinin temizliği onların zürriyetlerinin temizliğine delalet eder. Neden? Pislikte affedersiniz yetişen bir çiçek çok güzeldir ama Yetiştiği toprak toprak değil. Çok güzeldir. Pek sağlam değildir. Yani yetiştiği yer iyi değil çünkü. Arazi temiz değil. O yüzden buna evlenirken bile dikkat etmek lazım. Yani. Bakarsın annesi anne değil, namusu değil, iffetli değil. Babası öyle, sülalesi öyle. Gidiyorsunuz kızını oğlunuza alacaksınız. Kız da maşallah çok güzel, görkemli, gösterişli ama dikkatli olmak lazım. Bakacaksın. Yetiştiği aile, aile ortamı sülalesi nasıl? Bakacaksın. E hocam bu yani kayde midir? Bu kayde değildir. Bakarsın alimden zalim doğar. Zalimden alim doğar. O da var ama bu dediğimiz şey istisnai bir durumdur. Ama kayde olan şey veya istisnanın dışında olan şey nedir? İyi toprakta iyi mahsul olur. Kötü toprakta kötü mahsul olur. Buna dikkat etmek lazım. Bu peygamberimizin soyudur işte bu İbrahim Aleyhisselam'ın soyu. Peygamberimiz de oradan gelmiştir yani. Atası İbrahim Aleyhisselam'dır düşünün yani İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail düşünün o şekilde o zürriyet geliyor yani İsmail o boğazlanan boğazlanmak istenen İsmail aleyhisselam peygamberimizin yine dedesidir çünkü İbrahim'in e, oğludur o sülale peygamberler sülalesidir hep oradan peygamberler gelir o şekilde yani. Çünkü ortam iyi, aileler iyi, o saçak iyi, kök iyi. Asil, asaletli insanlar çıkıyor. Asaletli değil. Aile terbiyesi görmüş asil, teviz insanlar çıkıyor. O sürelerde. E peki aynı süreleden değil mi? Mesela Ebu Leheb. Ebu Leheb. Allah'ın düşmanı. Ebu Leheb. Peygamberimizin amcası. O da aynı söyledin ama bu tür şeylerle çıkıyor işte. Ebu Talip İslam'a çok hizmet etti. Ama Müslüman olmadan öldü. Peygamberimize hizmet etti. Yeğenimdir dedi yani. Hani din. İslam dini ona hizmet etmek için değil yani. Onun kastı o Mekke'nin reisiydi. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düzgün bir delikanlı, emin bir kişi, ahlaklı bir kişi, herkesin ahlakına, dürüstlüğüne, doğruluğuna hayran kaldığı bir kişi tuttu. Ben Allah tarafından gönderilen elçiyim deyince herkes şaşırdı, herkes üzerine hücum etti. Ne saçmalıyorsun sen, delinizin zırbalama? Sana cin mi değdi? Sihir mi yaptılar sana? Kafayı mı yedin? uçtun mu? Gittin mi? Herkes üzerine gitti ama amcası Ebu Talip üzerine gitmedi. Dedi bu çocuğu ben ufaktan beri tanıyorum. Bunun yaptığı işte yalan, hilaf olmaz. Bir şey söylüyorsa o onu dikkate almak lazımdır dedi ama Teslimiyetini gerçekleştirmedi. Hani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedi. Ölürken bunu özellikle babasına gittim. Baba bir kelime söyle de Allah katında şahidim olsun. Ş şefaat edeyim sana dedi orada. Şahidim olsun bir kelime ya. Bir kelime söyle. Ölüyorsun dedi bir kelime söyle ya. Dünya artık geride kaldı senin için. Dünyadan beklentin yok. Her şey Her şey bitti. Bir kelime söyle, bir kelime. Hani ölüm döşeğinde söylenen kelime aslında makbul değil. Bir insan ölüm döşeğinde tövbe ederse makbul mu tövbesi? Makbul değil, bölümdür. Yani öleceğini anladığı zaman tövbe ederse makbul değil. Ancak demek ki Ebu Talib'in o anı görünüşte öleceği tam olarak anlaşılmış değil. Tam olarak yani bu gidici artık bu. Bu sekarat, sekarata veya ölüm sekaratına düştü. Denilmiyordu. O şeyde değildi o. Ölüm sekaratındaki tövbe makbul değil. Ölüm sekaratındaki İslam, İslam'a girme, Müslüman olma makbul değil, kabul değil. Çünkü o artık tehlikeden dolayı artık her şeyi görüyorsun bir takım olayları görünce, heee. Ben teslim oldum diyorsun, o mahkul değil. Demek ki Ebu Talib'in Peygamberimizle yaşamış olduğu o diyalogta Sekerat'dan önceki bir dönem Ölüm muhakkak değildi. Sadece bir takım işaretler vardı. Ama o son nefesini verirken o atalarının dini üzerine dir dedi. O atalarının dini üzerinedir deyince biraz sonra öldü. Evet. Şimdi ikinci bir e, ibret ibrete geçelim. Ve Jaa al-Khalilü mürte tan-ükrâ Bu birinci gelişiydi İbrahim Aleyhisselam'ın Haceri Hanımı Haceri ve İsmaili ziyaret etişi. Sonra Şam'a döndü, bir daha geldi. Bir daha gelişinde tabii aradan bir zaman geçti, baya bir zaman geçti. Yani belki. Ee, takriben e, 20 sene gibi bir zaman tam kesin değil ama 25 sene gibi bir zaman olabilir. Çünkü İbrahim'i bozlamaya durduğu vakit İbrahim küçüktü. Yani yaşı 15 civarındaydı. Ee, daha sonra gelişinde İbrahim Aleyhisselam evlenmişti. Yani bu şu demek yani baya bir zaman geçmiş. Belki hani Kesin söyleyemeyelim de abi 10 sene var. Geliyor e eşini ve oğlunu e kontrol etmeye. Ve kâne İsmailu aleyhisselâm kadı kebura ve belâga ve tezavveca imraaten cürhumiyeten. Bu gelişinde İbrahim aleyhisselam büyümüştü, buluğa ermişti ve evlenmişti. Cürhumiye kabilesinden bir Kızla evlenmişti. Minarafatı lilletiği Cavaratum bir Mekke. Mekke'de onların yanına konan, oturan o kabileden bir kızla evlenmişti. Woman lahikabi him min qoumih. F'dahal İbrahimu ve sellem ala imra'ti ibnhi. İbrahim Aleyhisselam geldi oğlunun evine selam verdi oradaki kadına. Bu kadın gelini. Gelini. Ama o bilmiyor. وَكَانَتْ هَاجَرْ قَدْ تُوْفِيَتْ فَقَالَ اَيْنَ إِسْمَع۪يلِ Bu esnada da, yani bu ikinci gelişinde de eşi Hacer artık vefat etmişti. Onu bulamadı. O kadını buldu. O kadın Hacer değil, başka biri. Sordu ona tabii. Sen kimsin diye. O da dedi ki ben İsmail'in eşiyim dedi. Azze Allah Celle Celaluhu. Fekale İsmail. Dedi ona İsmail nerede? Kalet zehebe yasidu. Dedi ki cevap olarak İsmail avlanmaya gitti dedi. Veseeleha an haliha ma zavcıha felem tezkur hayran. Daha sonra dedi ki eşinle aran nasıl gelin? Nasıl eşinle aran nasıl? Durumlar nasıl? İnşallah memnunsun. İnşallah geçinebiliyorsunuz. Dedi ona. O da dedi ki aman dedi geçinemiyoruz. Bir hayır da görmüyorum. Hayırsız bir eş dedi bu. İsmailci söylüyor hanımı. İsmail diyor hayırsız bir şey. Olması daha iyi. فَقَالَ لَهَا اِذَا جَاءَ الزَّوْجُكِ Fa aqr-ihi salama, wqooli lhu yuğyr <gülüyor> eşin geldiği zaman diyor ben gidiyorum. Eşin geldiği zaman ona selamımı söyle, selamımı söyle ama demek ki kendini tanıtmamış. Yani ben seni İsmail'in babasıyım dememiş, dememiş, tanıtmamış. Sıradan bir ziyaretçi gibi soruyor bunları. Bir adam işte yabancı bir adam. Şimdi eşi de bilse ki bu onun kaynatasıdır. Herhalde açık vermezdi. Açık vermezdi. Yabancı bir adam dedi. Söyleyin gitsin dedi. içindekini boşatayım dedi. Salladı boşattı. Ama meğer ki o adam onun eşinin babasıydı. Kocasının babasıydı. Ve ona giderken dedi ki selamımı söyle. Bir adam geldi selam verdi. Sana da selamı var. Kapının eşiğini değiştir. Kapının eşiğini değiştirmeni istedi. Haa. Haa. İsmail de avdan gelince Hanımı ona olanları anlattı. Faqala <gülüyor> İsmail dedi ki: "Zeka ebî ve kat emranî bi O diyor benim babamdı. Seni boşamamı emretti diyor. O hani Hatice kapının eşi değiştir meselesinden anlatır durumu. O benim babamdı. Seni boşamamı bana emretmiş. Bu sözüyle diyor. Fel tehiki bi ehlik. Hadi babanın evine gidiyor. Boşu. Boşuyor. Babasının şeyine. Ve mevazemenun tavilun ev yaksuru ve beda librahim en yeteahede teriketehu feca'e Mekke'e. Şimdi bu konu biraz daha uzun. Ezan da okundu. Vaktinizi almayın. İnşallah gelecek dersimizde Devam ederiz. Ne olmuş? İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam kıssa daha sonra devam ediyor. Ama daha sonra bir daha evleniyor. Onunla da aynı bir şekilde bir konuşmaları geçiyor. Onları da anlatacağız inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.